Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Esselatu vesselamu aleyke ya seyidil evvelin ve'l akhirin ve ila cem'il enbiya'i vel mursalin ve ila cem'il evliyai ve'lhamdülillahi ve rabbil alamin Allah'ın isimlerini el esmaul husna'yı hep beraber anlamaya çalışıyorduk Arada bir kısaca anlatıyoruz Allah'a iman etmek için Önce Allah'ı tanımak lazım Eğer Allah'ı tanımıyorsa Allah kendisini tanıttığı gibi tanımıyorsa istediğimiz kadar biz iman etmişiz diyelim İmanımız bilgimiz kadardır Allah'ı tanıdığımız kadardır bunun için Allah'ın ilk emri okudur. İkra. Oku, anla, düşün, tefekkür et. Eğer okumazsak, anlamazsak, kendi kendimize bir Rab hayal ederiz. Allah böyledir deriz. Bu da Allah'a iman olmaz, Allah böyle bir imanı kabul etmez Allah onların şirk koştuklarından münezzehtir dedi Onların vehmettiklerinden, hayal ettiklerinden, düşündüklerinden münezzehtir, beridir dedi Allah kendini Kur'an'da tanıtıyor isimleriyle El Esmaul Hüsnası kendisini tanıtıyor İlk önce tanıttığı isim hangi isimdir? Rahman, Rahim ismidir. Rab ismidir. Allah ismidir. Allah, Ademlerin Rabbidir. Allah Rahmandır. Allah Rahim'dir. Allah Maliktir. Malik-i Yılmiddin'dir. Allah Ekrem'dir dedi. Önce Fatiha'daki isimlerle Rabbimizi tanımamız lazım geldiğini bize anlattı, peşinden nüzul sırasına göre isimlerini vahyetti Biz de nüzul sırasına göre Rabbimizi anlamaya, tanımaya çalışıyoruz Sıra Allah'ın 27. ismi olan Zül Celali Vel İkram ismine gelmiş Her bir ismi anlatırken Yaklaşık bir buçuk saat, iki saat Bazen yetmemiş, üç saat olmuş, hatta dört saat olmuş Tek bir ismi anlatırken Onun için sadece Allah rahmandır deyip Geçmek yetmez Allah rahmetini nasıl saçıyor Rahmetini nasıl ikram ediyor, nasıl rahmet ediyor Bununla beraber Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan insan, Allah'ın isimleriyle nasıl isimleniyor, onu anlamak lazım. Allah'ın isimleriyle ne kadar isimlenirsek, yani ne kadar Rahman olursa, Rahim olursa, Kerim olursa, Afu olursa, o kadar Allah'a halife olmuş oluruz. Allah'ın muradi budur. Hz. insan görmek istiyor, Meleklerin secde ettiği varlığı görmek istiyor. Kendi iradesiyle Allah'ı tercih edip, Allah deyip her şeyden geçen Hazreti İnsan'ı görmek istiyor. Kendisine abdolmuş, yani kendisine aşık olmuş kurunu görmek istiyor. Allah seviyor ve sevilmeyi istiyor. Allah kuruna bakarken kendi güzelliğini, onun üzerinde seviyor. Kul Allah'ın güzelliğiyle ne kadar güzelleşmişse o kadar Allah'ın sevgisine layık oluyor. Bütün ibadetler bunun içindir. Onun için ibadetler amaç değil araçtır. Amaç nedir? Allah'a iman etmek, Allah'a abdolmak. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak. Her şeyin, bütün güzelliğin Allah'a ait olduğunu bilmek. Bir yerde güzellik olmazsa ne olur? Çirkinlik olur. Güzellik olmadığı için çirkinlik vardır. Rahmet olmadığı için zulüm vardır. Allah'ın güzelliği orada olmayınca orada çirkinlik olur. Onun için çirkinlik, aranlık, kötülük, küfür bizatihi yoktur. İman olmayınca küfür olur. Tevhid olmayınca şirk olur. Güzellik olmayınca Çirkinlik olur, rahmet olmayınca merhametsizlik olur, zulüm olur. Onun için ne buyuruyor ayet kerimede? Allah hayatı ve ölümü yarattı ki, hanginiz güzel amel işlersiniz diye, hanginiz güzel yaparsınız diye, hanginiz güzel yapıp o güzellikle güzel olursunuz diye. Onun için insan güzellik yaptıkça güzel olur. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'ye buyurmuştu. Evet, ya Ali sen mukarrabundan daha mukarrabun olmak ister misin? Mukarrabun Allah'a en yakın olanlardır. Sen Allah'a yakın olanlardan en yakın olmak ister misin? Hazreti Ali Efendimiz evet ya Resulallah deyince bu durumda yapman gereken şey seni sevmeyeni sev. Seni ziyaret etmeyeni, etmeyeni ziyaret et, sana vermeyene ver, sana evet, zulmedeni af et, sana kötülük yapana iyilik yap. Yani güzel yap, Allah'a göre güzel yap. Bunu yaparken imanımızdan dolayı yapmamız lazım, yani gayemiz Rabbimizin rızası olmalıdır. Yoksa insanlar benim için şöyle söylesin, böyle düşünsün dersek bu durumda insanları Allah'a şirk koşmuş oluyoruz. Eğer bunu Allah için yaparsak, ya Rabbi bunu senin hatırına yapıyorum, bunu senin için yapıyorum, seni sevdiğim için, sen böyle yapmamı sevdiğin için yapıyorum dersek bunu yaparsak Allah'a yakın oluruz, en yakını oluruz. <gülüyor> Allah'ın zülcelal ve Vel-İkram ismi bu şekilde böyle kalıp halinde gelen tek isimdir bu Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçer ikisi de Rahman suresinde geçer biri 27. biri de 78. ayette geçer zülcelal Celali ve i̇kram Allah celal ve ikram sahibidir. Mesela bu kalıpta başka isimler de vardır ama aynı kalıptan isim olarak gelen isim olduğu için onlar Esma-ül Hüsna'ya dahil olmuyor. Mesela Zul-Maghfire Zul-Rahme, Zuntikam diye gelen isimler vardır. Dur rahme, Allah'ın Rahim ismine, Zu Allah'ın Gafur ismine, Zu Allah'ın Müntakim ismine dahil olduğu için isim olarak gelmez. Ama Allah'ın celal ismi tek başına gelmediği için zul celali ve ikram olarak geldiği için bunu böyle esma listesine dahil etmek zorundayız. Celal Demek, cemalın tersidir. Allah'ın bütün nimetleri, cemal sıfatının tecellisidir. Bütün sıkıntılar, musibetler, azap, gazap, hepsi Allah'ın celal sıfatının tecellisidir. Bunun için de Allah, celal ismini tek başına kendine isim olarak vermedi. Allah celaldir demedi. Allah celal sahibidir, peşinden de ikram sahibidir dedi. İkisini birden söyledi. Yani celalinde cemali vardır, celalinde ikrami vardır dedi. Bu isim sadece Rahman suresinde iki sefer geçiyor. Aynı zamanda Rahman suresi, Allah'ın Rahman ismiyle bitiyor, bir de Zül Jalanü İkram ismiyle de sona eriyor. Yani Allah'ın iki ismi arasındadır. Allah'ın El Esmaü Hüsnası evet, sadece bu surede başlangıç olarak Rahmanla başlıyor, Zül Jalanü İkramla da bitiyor. Başka böyle bir sure yok yani. Allah'ın ismiyle başlayıp Allah'ın ismiyle biten bir sûre. Audo billahi min ash-shaitan ar-rajim. Bismillahi Ve ybqa washoor Rabbika zul Jalal wal Ikhram. ve İkram olan Zülcelali vel ikram olan Rabbinin göçhi Zati bakidir Gerisi gerisi fanidir dedi Hak olan gerçek olan Kıyamet günü Allah Bütün varlığı yok eder Baki bir tek Allah kalır Allah'ın Zati kalır Allah'ın göçhi kalır Allah celal ve ikram sahibidir dedi ayet kelimede buyuruyor. Kıyamet günü bütün insanları, mahlukatı kıyamet yerinde toplar. Bütün insanlar diz üstü yere çökmüştür. Hiç kimse ayağa kalkmaya kendinde güç bulamaz. Allah kıyamet yerindeklerine birden hitap eder. Bugün mülk kimindir? Hiç kimse konuşamaz, hiç kimse buna cevap veremez. Cevabı Allah veriyor, mülk vahid ve kahhar olan Allah'ındır dedi, vahid ve kahhar, kahhar ismi aynı zamanda Allah'ın celal ismine dahildir, kahir ismi buna dahildir, müntakim ismi buna dahildir, Allah'ın celal ismini. Allah neden vahid ve kahhar olan Allah'ındır dedi, vahid isimlerinde tek olan demektir. Kim benim ismimi kendisine vermişse, benim ismimi kendine mal etmişse benden bağımsız olarak ben Rahim'im demişse, Kerim'im demişse veya ben müntakimim demişse fark etmiyor. Ben afum, af ederim demişse Bugün ona kahrımı gösteririm. Bütün Esma-ül bana ait olduğunu bugün ona gösteririm dedi. Allah, Esma-ül Hüsna Allah'a aittir dedi. En güzel isimler Allah'a aittir dedi. Yani bütün güzellik Allah'a aittir dedi. Ya buna iman ederiz, bütün güzelliğin Allah'tan olduğuna iman ederiz, Allah ile güzelleşiriz, güzel oluruz ya da bu güzellik bana aittir deriz bu durumda kendimizi Allah'a şirk koşmuş oluruz. Allah kıyamet günü ne yapar? Kahveder. Kahhar ismiyle tecelli edip kahveder. O'nun öyle olmadığını, aslında O'nun hiçbir şey olmadığını O'na gösterir. Evet. Allah, celal ve ikram sahibidir. Celalinde ikramı vardır dedi. Mesela yağmur yağıyor. Yağmur rahmettir. İkramdır. Ama biraz şiddetli yağarsa Ne olur? sel olur celal ismi tecelli etmiş olur bu durumda aynı zamanda hem rahmet vardır içinde hem de Allah'ın celal ismi vardır ikisi beraberdir yani Allah bir Kur'an nimet verir o kul o nimetle eğer ebedi hayatını kazanmaya çalışmıyorsa ikram ona celal oldu ama Allah bir Kur'an sıkıntı verir o kul, o sıkıntıdan dolayı Allah'a döner, Rabbine yalvarır, Celal onun için ikram oldu. Bu durumda ikramı Celal'e çevirmek ya da Celal'i ikrama çevirmek insanın kendi iradesiyle kendi yerindedir. Celal demek, tecelli eden demektir. Tecelli eden, tecellen. ayet Kerime'de Allah Tur Dağı'nda Hz. Musa'ya dağa tecelli ederken, Allah dağa tecelli etti. Bu tecelli, celaliyle ile yaptığı tecellidir. Bir de Allah'ın cemal tecellisi vardır. İkisi birbirinin tersi gibi görünür ama... Celalinde cemali vardır, cemalinde de celali vardır. Allah tecelli sahibidir. Tecellisi bütünüyle ikramdır. Zul celali ve ikramdır. Celali bütünüyle ikramdır. Tecellisi bütünüyle ikramdır. Funa nasıl bir muamerede bulunmuşsa bulunsun, o onun ikramıdır. İster musibet olsun, ister hastalık olsun, ister yokluk olsun, o ne olursa olsun, celal isminin tecellisidir. Orada sıkıntı vardır ama o bütünüyle ikramdır. Mesela biri hapse düşse, bu onun için Allah'ın celal isminin tecellisidir. Ama ceralinde cemali vardır, ikramı vardır. O hapishanede tövbe etse, Allah'a dönse. Ya Rabbi sana döndüm dese, ben nefsime zulmettim dese. Ceral tecellisi onun için ne oldu? İkram oldu. Ceral sahibi ona ikram etti. Neyle ikram etti? Cerali ile ikram etti. Ama orada isyan etse Allah'ın Ceral isminin tecellisinde kaldı demektir. Çıkamadı orada. İkramı göremedi. Allah nasıl bir muamele yaparsa yapsın, onu ikrama çevirmek insanın elindedir. Allah ikram etmek için Celal'ı tecelli etmiştir yalnız. Bunu böyle anlaması lazım. Bu durumda kura düşen her anda Allah bunu böyle yaptı. Bana böyle bir muamelede bunun bir. Acaba muradı nedir? Acaba benden ne istiyor? Acaba nasıl yapsam ki bu benim için ikram olur. Mutlaka Rabbim Rahman ve Rahim'dir. Rabbim Kerim'dir. Rabbim Vedud'dur, beni seviyor. Mutlaka benim kazanmamı istiyor. Bu muameleyi kazanmam için bana yapmıştır demelidir. Böyle demezse Allah'ı tanımamıştır. Allah bir kuru yoktan yaratsın. Melekleri ona secde ettirsin. Onu en büyük ikrama nail kılsın. Kerremnahu bi'adab. En büyük ikrama nail kılsın. Onu en güzel surette yaratsın. Ahseni takvim üzere. En kuvamda, en güzel surette yaratsın. Ona peygamber göndersin. Kitap göndersin. Önünden arkasından onu meleklerle korusun ona bu şekilde değer versin, her an tecelli edip onu yaratmış olsun, onu rızıklandırsın, sonra onu ciddiye almasın, kazanması için gerekeni yapmasın. Hiç bu ona yakışır mı? Onun için Allah deyince saf rahmeti hatırlamak lazım, saf muhabbeti, sevgiyi hatırlamak lazım, saf İyiliği, Allah verdir. Saf iyiliktir. Saf iyiliği hatırlamak lazım. Saf güzelliği hatırlamak lazım. Onun güzelliğinin olmadığı yerde çirkinlik olur. İnsan onun güzelliğiyle güzelleşmeyince çirkin olur. Onun için çirkinlik bizatihi yoktur. Allah'tan mahrum kalınca insan çirkinleşiyor. İmandan mahrum kalınca Allah'a abd olmaktan mahrum kalınca çirkinleşiyor. İnsan onun için güzeldir, güzeli sever. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, Allah güzeldir, güzeli sever. Kime göre güzeli? Elbette ki kendisine göre güzeldir. En güzel isimlerle isimlenmiş olanı sever. İnsan da güzeldir. Çünkü Allah zatıyla sıfatıyla tecelli edip onu kendi nurundan yaratmıştır. Kendi ruhundan yaratmıştır. Öyle buyurdu Ayet Kerime'de. Ben ona ruhundan nefettim. İnsan Allah'ın bütün güzelliğini tıtratında ruhunda taşıyor zaten. Eğer onu perdelemezse o o şekilde güzel kalırsa bütün güzellik üzerinde görünür. Yani Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın ahlakında olur. Ama insan onu perdeliyor. Anası perdeliyor, babası perdeliyor, çevresi perdeliyor. Sonra buluğa erince ne yapması lazım? O perdeyi üzerinden kaldırması lazım. Tövbe edip temizlenmesi lazım, yıkanması lazım. Yani güzelleşmesi lazım. Allah'ın güzelliğinin onun üzerinde açığa çıkması lazım. Allah ona baktığında kendi güzelliğini görmesi lazım. Söylemiştim, Allah herhangi bir şeyi sevmekten münezzehtir. Allah kendini sever, Allah kurunun üzerinde kendi güzelliğini sever. Aynı şekilde insan Allah'ın güzelliğiyle, el esmaul husnayla Allah'a sevgili olur, Allah'ı sever, Allah'a yakın olur, Allah'a dost olur. Müşid-i e tabi olmak da bunun içindir. Allah'ın isimleri üzerinde tecelli etsin diye, o isimlerle isimlensin diye, en güzel ahlaka sahip olsun diye, Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın ahlakına bürünsün diye tabi oluyorsun. Onun için onun gibi olmaya, onun gibi yapmaya çalışıyorsun. Yoksa gidip biz gittik tesbihimizi aldık çekiyoruz meselesi değildir. Allah celal ve ikram sahibidir. Allah tecelli ve ikram sahibidir. Allah kuruna tecelli ediyor. Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, Allah bir günde her bir kurunun kalbine en az günde üç sefer tecelli eder. En az üç sefer daimi olarak tecelli edip onu yaratması ayrı. Üçü sefer tecelli etmesi ayrıdır. Üçü sefer tecelli etmesi, kurum benden ne istiyor? Kurum kazanmak için biraz kıpırdayacak mı? İradesini biraz kullanacak mı? Biraz beni tercih edecek mi? Çok ufak bir Allah'a döndüğünde kur Allah hemen gereken muameleyi yapıp, rahmetiyle tecelli ediyor. mağfiretiyle tecelli ediyor. Muhabbetiyle, velud isminin tecellisiyle tecelli ediyor. Hemen anında gerekeni yapıyor. Onun için Allah eğer hayatı bir imtihan olarak Yaratmışsa imtihan demek kazanma imkanı demektir. Allah her anda burnuna kazanma imkanı veriyor. Kazanma imkanı. İster musibet olsun, bela olsun, dedikodu olsun, iftira olsun, yokluk olsun, hastalık olsun. Musibet yani Allah'ın celal isminin tecellisi nereden gelirse gelsin onun peşinden ikram vardır. Zul celali ve ikram. Bize düşen Allah'ın celal isminin tecelli ettiği her anda Allah'ın ikramını bilmektir, görmektir. Eğer bunu görürsek her anda Allah'ın ikramına nail oluruz. Evet, ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İmanın yarısı sabır, yarısı şükürdür. Dolayısıyla sabrı şükrü olmayanın imani olmaz. Neye şükrediyor? Allah'ın verdiği nimetleri. Her şey nimettir. Şükür, teşekkür etmek demektir. Her nimeti Allah'tan bilip, Allah'ın ikramı olarak görüp Allah'a şükretmek. etmek. Nimet nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, ben kazandım demeyip, Allah'ın ikram ettiğini bilip Allah'a teşekkür etmek, şükür etmek. Bu imanın yarısıydır. Eğer birine teşekkür ediyorsan, onu seviyorsun demektir. Teşekkür ettikçe, evet, ikramı görüyorsun, teşekkür ettikçe, ona muhabbetin artıyor demektir. İmanın artıyor yani. Diğer yarısı da sabırdır. Nereden gelirse gelsin, bilmen lazım ki, bu bir imtiha. Bu Allah'ın, Celal isminin tecellisidir. Ama, sen ikrama nail olasın diye bunu yapmıştır. Onun için Celal isminin tecellisine en çok kimler muhatap olmuş? Peygamberler. Resulullah Efendimiz, peygamberler. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu. En büyük sıkıntıya, musibete, belaya ben peygamberler sonra da bize yakın oranlar muhatap olur. Allah Celal ismiyle tecelli edince Allah kulunu kendine çekiyor. Mesela sağlıklıyken iken Allah'a duamız farklıdır. Hasta olduğumuzda duamız çok daha farklıdır. Boynumuzu bükeriz, Rabbimize yalvarırız. Ya Rabbi bana şifa ver deriz. Ya da bir hastamız olur. Aynı şekilde ona öyle dua ederiz. Allah'ın Celal ismi tecelli etmiş sana ikram etmek için seni kendine çekmek için sen Rabbini unutmayasın onunla muhatap olasın diye evet. Allah ister cemaliyle tecelli etsin ister celaliyle tecelli etsin cemaliyle tecelli ettiğinde ikram ediyor celaliyle tecelli ettiğinde evet. ne dedi zul celali ve ikram Celalimde mutlak ikram vardır dedi. Cemali zaten ikramdır, celalinin içinde ikram vardır. Peşinden mutlaka ikram gelir dedi. Evet, bir de Allah'ın cemalini müşahede vardır. Bu konuda alimlerimiz birçok söz söylemişlerdir. Allah'ın cemali müşahede edilir mi edilmez mi diye Allah tecelli sahibidir buyurdu tecellisini ikram eder buyurdu tecellisini tecelli eder tecellisini ikram eder buyurdu ne dediler Hazreti Musa müşahede yapmamış dedi Hazreti Musa eğer müşahede yapmadıysa Niye yüzüstü düşüp bayıldı? Allah daha tecelli etti. Evet, bu tecelliyi müşahede edince yüzüstü yere kapanıp evet, bayıldı. Dayanamadı buna. Baygınlık geçirdi daha doğrusu. Herre baygınlık geçirdi. Ne dedi? Sen subhansın dedi. Hazreti Musa Allah'ın cemalini baş gözüyle görmeyi istedi. Allah onun için zahiri olarak tecelli edip ona öyle gösterdi. Ama Allah'ın cemalini müşahede deyince baş gözüyle müşahede var demiyoruz. Böyle bir şey zaten söz konusu değildir. Yüz kör olur yani. Böyle bir şey düşünülemez. Allah'ın cemalini müşahede eden Allah'ın kuluna nefettiği ruha ait bir müşahededir. Allah ruhundan nefedip insanı yaratmıştır. İnsandaki ruh Allah'ın "Ben ruhundan nefettim." buyurdu. Allah'ın cemalini müşahede eden Allah'ın kuruna nefettiği ruhtur. Aynı şekilde ayet-i kerimede buyuruyordu. Allah oğullarının bellerinden zür yeterimi alıp onları şahit tuttuk. Ne dedi? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestu bir Rabbikum. Ne dediler? Kalu bela şahidna. Evet dediler. Sen bizim Rabbimizsin. Biz buna şahidiz dedi. Şahit olduk. Müşahede ettik dediler. Kim şahede etti? Allah'ın nefreti ruh müşahede etti. Eğer biz de kirlettigimiz kendi kendimizden perdelediğimiz ruhumuzun üzerindeki perdeyi kaldırırsa o zaman müşahade olur. Müşahade o zaman olur. Kaldırmazsak ne olur? Kaldırmazsak buru aklımız almaz. Onun için şiddetle müşahade olmaz, müşahade yoktur demek. bizi müşahadeden mahrum eder. Allah isimleriyle tecelli edip müşahede yaptırır. İsimleriyle. Rahmet, Rahim ismiyle tecelli eder, müşahede yaptırır. Semî ismiyle, Besir ismiyle tecelli eder, müşahedeyi öyle yaptırır. Velud ismiyle tecelli eder, herhangi bir ismiyle tecelli eder, o ismiyle ona müşahedeyi yaptırır. O isimden ona müşahedeyi yaptırır, o isim ona perde olmuş olur. O perdeden müşahadeyi yapar. Bir de namaz müminin miracıdır buyurdu. Namazın kendisine miraj olduğu Allah'ın kulları varmış. Eğer biri ilmiyle, ile de böyle konuşuyorsa, ona söylenmesi gereken söz nedir? Biz kendi gördüklerimize mi inanalım, yoksa sizin söylediklerinizde mi? Bütün veliler Allah'ın cemalini müşahede eder ve etmiştir. Velinin derecesinin sınırı müşahedesine göredir. Müşahede ne kadar fazlaysa, yani isim olarak Allah ona ne kadar tecelli etmişse, ne kadar tecelli edip ikrama nail kılmışsam, yani celal ve ikram olan Rabbinin cemalini ne kadar müşahade etmişse, o kadar derecesi yüksek demektir. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, Sizin en ikrama nail oranınız, en ekrem oranınız, en tahvali oranınızdır deniyor. Takva demek kovamında demektir. Kovamında. Kelimenin asli manası kovamında demektir. Allah'ın her bir isminin kovamında kendisine tecelli ettiği zat demektir. Allah'ın bir isminin başka bir ismi isminin sınırını çiğdemediği zat demektir. Yani dengeli olarak rahim, dengeli olarak kerim, dengeli olarak vedud, yani öyle bir ölçü koymuş ki Allah'ın isimleri ondan dengede tecelli ediyor. Örnek Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için tabiinden biri Hazreti Ayşe annemize sormuştu. Bize Resulullah Efendimiz'i anlatır mısınız diye buyurdu ki, o da herkes gibi bir beşerdi. Herkes gibi bir insan. Allah zaten ayet-i kerimede öyle buyuruyor. De ki, ben de sizin gibi bir beşerim. اَنَا بَشَرُ mislukum, Sizin gibi. Ama dedi, Allah'ın bütün isimleri kamil manada üzerinde tecelli olmuştu. En kamil manada Rahim. En kamil manada Rahim. En kamil manada alfu, En kamil manada Kerim, cömert Allah'ın bütün isimleri en kamil manada üzerinde tecelli etmişti Hazreti İnsan da bu demektir zaten Bütün ibadetler bize bunu kazandırmak içindir Evet Allah'a isimleriyle iman etmek lazım. Diyelim ki Allah'ın bir ismine iman etmedik Allah'ın 99 ismi vardır buyurdu Resulullah Efendimiz evet. Kur'an-ı Kerim'de zaten 99 tanedir bir isme iman etmese ne olur? Allah'a şirk koşmuş olur. Bir isme bütünüyle iman etmese o müşrik olur. Diyelim ki Rahman ismine iman etmedi veya Kerim ismine iman etmedi veya Afu ismine iman etmedi. Allah affetmez dedi yani farz dedi. O müşrik olur. Ama isme yarım yamarak iman etse ne olur? İman eksik olur bu sefer. İmanı ölçmenin tek bir yolu var, evet, o da Allah'a iman. Allah'ın isimlerine iman edilmiş mi, iman edilmemiş mi diye bakılması lazım. Eğer biri Allah'ın zülcelal ve İkram ismine iman etmezse ne olur? Müşrik olur. Yani celalinde mutlak ikramının olduğuna iman etmezse, nasıl bir musibet olursa olsun, nasıl bir bela olursa olsun, Nasıl bir yokluk olursa olsun, onun kesinlikle Allah'ın ikrami olduğunu, Allah'ın ikram etmeyi dilediğine iman etmezse ne olur? Müşrik olur. Allah'ın zülcelali ve ikram, ismine iman etmemiş demektir çünkü. Evet, ne buyuruyor? İnne al esruyu süren, inneme al Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır ama mutlaka bir kolaylık vardır. Her zorlukla beraber iki kolaylık vardır dedi. Bir zorluk geldiğinde bilin ki arkasında iki tane kolaylık vardır. Niye? Allah ikram ediyor da ondan. Zorluk çekilsin diye onu yaratmamış, onu yapmamış. Kazanılsın diye. Allah bana güven diyor. Bir zorluk varsa arkasında peşinden mutlaka iki kolaylık vardır. Bir zahmet varsa peşinden iki ikram vardır dedi. Tebare kesmu rebbike zil celali vel ikram. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin ismi mübarek, yüceler yücesidir. Yüceler yücesi olan senin Rabbin, Celal ve ikram sahibidir. Eğer tenezzül edip seni muhatap almışsa sana ikram etmek içindir. Sana şerefini bildirmek içindir. Sen kendini bilesin diye, tanıyasın diye, anlayasın diye. İnsan Rabbini bilmedikçe, tanımadıkça, anlamadıkça kendi kıymetini de bilemez, anlayamaz. Çünkü insan şerefini Allah'tan alır. Bir an için şöyle düşünürsek Allah bizi ciddiye almasa bizimle konuşmasa peygamberler gönderip, kitap gönderip bizi muhatap kabul etmese bize tecelli etmese her anda bize muameleyi yapmasa cenneti verse bunun ne de geliyor olabilir ne kıymeti olabilir? Sen eğer kendini seni yaratan Rabbini görmedinse cemaatini müşahede etmedinse sohbetini onunla yapmadınsa sen onu sevmedin o seni sevmediyse dünyanın hayatın Cennetin ya da ne kıymeti olabilir, ne değeri olabilir? Onun için Allah'ı bilenler Allah'ı tanıyanlar. Eğer onlara Allah'ın cemali yok ama bütün cennet senin olsun dese, onlar cenneti cehennem gibi görür. İlk Süre olan Alak Suresinde Allah buyuruyor: evet, Oku İqrabiz Mirribi Kelle Zikale. Oku Seni yaratan Rabbinin ismiyle oku. Seni yaratan Rabbinin ismini oku. Evet, oku demek anla demek. Seni yaratan önce kendini anlaman gerekiyor. Kendinle beraber. Evet, seni halk eden, yaratan Rabbini anlaman gerekiyor. خَلَقَ الْاِنْسَانَ min عَلَىٰ Allah, insanı alakadan yarattı, alakasından yarattı, yakınlığından, ona duyduğu ilgiden dolayı, sevgisinden dolayı yarattı. اِقْرَ وَرَبُّكَ ekrem. Oku, senin Rabbin Ekrem sahibidir. İkram sahibidir. Nasıl yapıyor ikrami? ellezi alleme bil kalem. Kalem ile, o ki kalemle talim ettirdi. Allemel insane malem yalem İnsana bilmediklerini öğretti. İnsana bilmediğimi. Bilmediğimiz ne vardır? Gördüklerimizi, bildiğimizi düşünüyoruz. Ama bir de bilmediklerimiz vardır. Bilmediğimiz, Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği, bize tecelli ettiği ruhudur. Allah'ın isimleridir. Allah isimleriyle tecelli edip kendini bize tanıtıyor. Allah bilmediklerimizi, kendi isimlerini ne yapıyor? Bize talim ettiriyor. Onu bilmek başka şey, talim etmek ayrı şeydir. Allah'ın ismini üzerimizde göstermeye çalışınca talim oluyor. İmtihan Allah'ın isimlerini talim içindir. Önümüze ne gelirse gelsin, eğer Allah'a göre güzel yaparsak, Allah'ın bir ismi tecelli eder, Allah'ın o ismiyle onu yapmış oluruz. Bu durumda Allah o ismini bize talim ettirmiştir. Sonra ne buyurdu? Böyle olmazsa ne olur? Evet, kella dedi, hayır dedi. Öyle değil, siz anlamadınız dedi. İş sizin anladığınız gibi değil dedi. Nasılmış? İnnel insane le yefkâ. Muhakkak ki insan haddini aşıyor. Siniri aşıyor. Taşkınlık yapıyor, saygısızlık yapıyor. Nasıl yapıyormuş onu? Kendini müstahını görüyor. Kendini ihtiyaçsız görüyor. Benim vahyettiğime, benim söylediklerime, benim isimlerime karşı kendini ihtiyaçsız görüyor. Benim buna ihtiyacım yok diyor. İnne ila rabbike ruj'a Muhakkak ki sizin dönüşünüz Allah'adır. Nasıl dönüş? Ahirette elbette ki dönüş onadır. Bir de burada dönüş vardır, burada. Neye dönüş vardır? Rabbine dönüş. Allah'ın isimlerinin tecelli etmesine dönüş. Rabbinin sende tecelli etmesine dönüş vardır burada kesin bu vardır dedi ama sen bunu burada almak istemezsen, kazanmak istemezsen Rabbinle beraber olmak istemezsen Rabbinin güzelliğiyle güzelleşmezsen kendini müstahını görmüşsün kendini Allah'a karşı ihtiyaçsız benim Allah'a ihtiyacım yok demişsin onun güzelliğine ihtiyacım yok demiştim. Allah beni böyle kabul etsin demiştim ve bu Allah bunu saygısızlık olarak, azgınlık olarak söyledi. İnnel insane leyat kal. Allah'tan başka tarafa dönmek. Eğer biri Allah'tan başka tarafa dönerse Rabbini kaybeder. Onun güzelliğini kaybeder. Cennet tamamen tamamen Allah'ın ikramıdır. Buhum mukremun buyurdu. Onlar orada ikrama nail olurlar. Celal ve cemal sahibi olan Allah'ın ikramına nail olurlar. Evet. Cennet saf ikramdır. Dünya ise hem ikram vardır ama asıl yaratılış sebebi imtihandır. Kazanma yeridir yani. Ahirette kazanmak yoktur, ibadet yoktur ama iman vardır, sevmek vardır. Allah'a hamdu vardır. Orada selam vardır. Allah buyurdu. İbadet yoktur ama. O zaman yaratılışın gayesi ibadet değil, abdiyetmiş. Abdolmakmış. Yani sevmek, aşık olmakmış. Bazen örnek veriyoruz. Mesela bir babanın iki çocuğu olsun, bir tanesi gerçekten babasını sevmiş olsun ama birçok yanlış da yapsın. Öteki de hiç yanlış yapmasın. Babası neyi söylerse emrini olduğu gibi yerine getirsin. Ama bunu yaparken gözü babasının mirasında olsun. Mirası için öyle yapmış olsun. Öteki de babasını seviyor, öyle mirası falan düşünmüyor fakat yanlış yapıyor. Baba hangisini daha çok sever? Emrinden çıkmayıp, gözün mirasında olanı mı, mi? yoksa o yanlışlar yapıp kendisini seveni mi? Kesinlikle kendisini seveni sever. Onun için kul yanlış yapabilir, eksik yapabilir. Yeter ki Allah'ı sevsin. Allah'ı celal ve ikram sahibi olarak sevsin yalnız. Sadece ikramını değil. Onun için ne burada ayet-i kerimede? İnsanlardan öylesi var ki Allah kendisine ikram ettiğinde Rabbim bana ikram etti der. İkramı biraz kıstığında Rabbim bana ihanet etti der. Subhanallah. Cezde mümindir. Rabbim bana yanlış yaptı diyor. İkram edince Rabbim bana ikram etti diyor. Şükür halinde, hamd halinde oluyor. Nimet'i biraz kısınca, biraz sıkıntı verince hemen bakıyorsun ki Rabbine karşı ne yaptı? Saygısızlık yaptı. İhanet etti. Yani ben bunu hak etmemiştim. Hak etmediğim bir muameleyi Allah bana yaptı der. Niye bana böyle yaptı? Yani Allah bir tek beni mi buldu? Bu bela, bu musibet ya da bu hastalık bir tek beni mi buldu? Böyle olmasaydı olmaz mıydı der. Böyleleri Allah'a tek taraftan kulluk yapıyor dedi. Allah tek taraftan olan kulluğu kabul etmez. Allah zül celali ve ikramdır çünkü. O celalın içinde ikramı vardır. Bunu görmedi. Allah'ın Zülcelali ve ikram ismine iman etmemiş dedi. Söyledim. Bu kalıpta gelen tek isimdir. Kalıpta gelen tek isim. Yani birleşik gelen tek isimdir bu. Onun için Allah ben celal sahibi, ben celal'ım demedi. Celal ismini kendisine isim olarak vermedi. Evet, celal sahibi dedi. Onu kendinden ayırdı. Ama ben Rahman'ım dedi, ben Rahim'im dedi, ben Kerim'im dedi, ben Ekrem'im dedi, ben Vedud'um dedi, ben Vehhab'ım dedi. Ama ben Celal'ım demedi. Celal sahibiyim dedi. Yani Celal'ım ikramım içindir. Yoksa sen bunu kazanamazsın dedi. Sen bu ikrama nail olamazsın dedi. Ben böyle muamele etmezsem. Sen bu muameleyi sevmiyorsun ama bu sana ikramım içindir. Eğer Allah'ın Zülcelal-i ve İkram ismine iman edersek ne olur? Hiçbir şekilde Allah'a itiraz etmeyiz. Allah'a isyan etmeyiz. Şunu niye şöyle yaptın, bunu niye böyle yapmadın demeyiz. Böyle bir düşüncede bile bulunamayız. Çünkü imanımız buna manidir. Ama Allah'ı bilmeyince, tanımayınca, anlamayınca kendi bilgimize göre, ilmimize göre şeytan bize gösterse verir. Biz de başlarız. Niye şu şöyle oldu? Niye böyle oldu? Şöyle olsaydı olmaz mıydı? Böyle olsaydı olmaz mıydı? Deriz. Ya da şeytan nefsimiz bize dedirtir. İman Allah'ı sevmektir. İman aşktır. Avdiye Allah'a aşıklıktır. Allah'a aşık olmaktır. Eğer kul gerçekten düşünse, tefekkür etse, Allah onu kendi nurundan yaratmış, kendinden yaratmış. Kendi isimlerini ona ikram etmiş, zatıyla, sıfatıyla tecelli edip ona varlık vermiş. Varlığı Allah'a ait. Güzelliği Allah'a ait. Yani onun varlığı görmesi, işitmesi, bilmesi, sevmesi, irade etmesi, tercih yapması... Her ne olursa olsun. Hepsi Allah'a ait. Hepsi Allah'ın isimleri. Esma-ül husnası yani. Allah bir de tecelli edip onu varlıkta tutuyor. Hem de her anda tecelli edip varlıkta tutuyor. Evet, ona rızkını veriyor, ikramı yapıyor. Kazanması için ona imkan tanıyor. Yani Allah'ın güzelliğini, el esma-ül husnasını üzerinde göstermesi için ona imkan tanıyor. İmtihan bu demek. Hadi kulum güzel yap. Hadi benim gibi yap. Sen benim halifemsin, beni temsil ediyorsun. Hadi benim gibi yap. Bana dost ol, bana yakın ol, bana sevgili ol. Benimle ol. Eğer biz bunu böyle anlarsak, Allah'ın bizi böylesine sevdiğini anlarsak, böylesine onun kerim olduğunu, ikram etmeyi dilediğini anlarsak, birebir tek tek bize böylesine kıymet verdiğini, deger verdiğini sevdiğini kazanmamız için bize böyle muamele ettiğini anlarsak ona nasıl itiraz edebiliriz? Böyle bir gücü kendimizde nasıl bulabiliriz? Ya nasıl onu sevmeyiz? Nasıl ona aşık olmayız? Nasıl Allah deyince bizim için her şey bitmez? Bize ait bir şey yok ki her şey ona ait. Ona ait olmayan hiçbir şey yok. Evet. Allah'ın güzelliği karşısında, ikrami karşısında, sevmesi karşısında insanın dilinin tutulması gerekir. Evet. Rabbini düşününce, tefekkür edince aklının başından gitmesi gerekir. Eğer Böyle olmuyorsa bu durumda bizim kendi imanımızı kontrol etmemiz lazım. Bu nasıl imandır? Bu nasıl sevmektir? Bu nasıl anlamaktır? Bu Rabbimizi nasıl tanımaktır? İnsan beşerdir. Yanlış yapar. Bu ayrı şey. Yaratan bilmez mi? Buyurdu. Yaratan yarattığını bilmez mi? Biliyor. Yanlış yapabilir. Yanlış yapmayı demedi. Yanlış yaptığında tövbe et dedi. Yanlış yaptığında istihbar et dedi. Sen ben pişman oldum dersen o yanlışı yapmamış gibi sana muamele eder, Silerim dedi. Anında siliyor. Zaten günde 300 sefer kurulun kalbine tecelli etmesi, nazar etmesi bunun içindir. Evet. Allah'ın Zülcelal'i ve İkram ismi bizi Allah'ın el esma esnasıyla muhatap eder. Allah'ın tecelli etmesiyle muhatap eder tecellisini bize kazandırır mesela Resulü Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam sahabe soruyor ya Resulallah dua ettiğimizde duamızın kabul olup olmadığını nasıl anlarız nasıl anlarız Allah tecelli edince Allah gönlümüze tecelli edince nasılmış o Dua ediyorsun, mesela kendi yüzlerimizden, bunu mutlaka evet, tatmışız, yaşamışız. Bazen dua ediyoruz, biliyoruz ki Allah kabul etmedi. Bazen dua ederiz, Rabbim duamı kabul etti deriz. O anda evet, gönlümüze Allah vahyetmiştir. Senin duanı kabul ettim, kurum demiştir. Biz bunu kendi gönlümüzde tablıyoruz. Evet. Resulullah Efendimiz ne zaman ki Allah gönlünüze böyle tecelli etti, o duayı kabul etmiştir. Ötekini kabul etmemiş dedi. Bunu bil, bunu anla. Eğer kabul etmedi dediysen, duaya devam et. O kabul edinceye kadar, senin gönlüne kurun, ben senin duanı kabul ettim deyinceye kadar devam et. Aynı şey istiğfar için de geçerlidir. Bir günah işliyorsun, bir yanlış yapıyorsun. Ya Rabbi tövbe ettim diyorsun. Biliyorsun ki mağfiret etmedi. Bellidir zaten. Sen bunu kendi gönlünde biliyorsun. Olmadı yani. Senin istiğfarın istiğfar olmadı çünkü. Bir daha söylersin, bir daha söylersin. Evet. Bir de bakıyorsun ki boyunu bükmüşsün, bir de gözyaşı dökmüşsün. Allah senin gönlüne öyle bir şiddetle tecelli ediyor ki yani, bunun mağfiret ettim, ben seni seviyorum. Seni sevdiğim gafur ve vuduttur Allah. Gafurun vudut. Seni mağfiret ettim çünkü seni seviyorum dedi. Sevgisini de üzerine ikram etti. Evet. Allah tecelli sahibidir, ikram sahibidir. İkram etmek için tecelli ediyor. Kurul, Rabbinin yakınlığını böyle tatması gerekiyor. Evet. İstiğfar etmekle. Tövbe etmekle, aynı şekilde Allah'ı zikretmekle, tesbih etmekle, tekbir etmekle. Evet, Allah'ın Zülcelalüvel ikram ismi Kur'an'da iki sefer geçiyordu. İkisi de Rahman suresinde. Rahman suresinin baş tarafında evet, Er-Rahman Alleme'l Kur'an Kareke'l İnsan Alleme'l Beyan buyurdu. Er-Rahman Allah Rahman'dır. Senin Rabbin Rahman'dır. Bir kere Allah deyince Allah'ı Rahman olarak hatırlaman gerekiyor. Zatında Rahman olan Mutlak surette rahmetiyle muamele eden, nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, onu rahmetinden yapmıştır. O sana azap olarak gelebilir, sıkıntı olarak gelebilir ama onun içinde rahmet vardır. Allah sana rahmet etmeyi dilenmiştir. Biz sadece dünyayı görüyoruz, dünyaya ait hayatı görüyoruz, o anı görüyoruz ama Allah bizim için ebedi bir hayat hazırlanmıştır. Allah bizi cennete hazırlıyor. Hazreti insan olmaya, kendisine dost olmaya hazırlıyor çünkü. âl Kur'an. Allah Kur'an'ı talim etti. Kime? İnsana. Khalakal insan. İnsanı yaratırken Kur'an ile yoğurdu onu. Kur'an'ı ona talim ettirdi. O Kur'an dedi. O canlı Kur'an. Allah Beyan, ona beyani talim etti. Beyan, beyan nedir? Beyan anlatmak, göstermek. Kur'an'ı üzerinde göstermeye, göstermeyi ona talim ettirdi. Yani Hazreti İnsan olarak görünmeyi, Hazreti İnsanı göstermeyi ona talim ettirdi Allah. Evet. Celal ve ikram sahibidir Tecellisini bunun için yapmıştır İkramı da böyle yapmıştır Ona olan ikram budur İkram ekmek değilmiş Kur'anı üzerinde yaşayıp göstermesiymiş Canlı Kur'an olmasıymış Üzerinde bunu beyan etmesiymiş Göstermesiymiş Allah'ın güzelliğini üzerinde göstermesiymiş Allah'ın ayetlerini üzerinde gösterip, ayet olmakmış, Kur'an olmakmış. Evet. Elbette ki, her seferinde, en baştan işi anlatamıyoruz. Onun için, kardeşlerimiz yeni geldiğinde, bizi anlamakta biraz, Zorlanabilirler. Ama birkaç sefer eğer sohbete katılırlarsa yavaş yavaş bizim ne söylediğimizi, ne demek istediğimizi inşallah daha anlaşılır bulurlar. Burası sadece ilmin öğretildiği yer değildir. Aynı zamanda ilmi talim etme yeridir. Talim etme yeri. Öğretmek, anlatmak başka şey, talim ettirmek başka bir şeydir. Yani biri sevgiyi anlatabilir, muhabbeti anlatabilir. Ama muhabbeti vermek başka bir şeydir. Allah rahimdir diyebilir. Ama gönlünden Allah'ın o rahim ismiyle tecelli edip onu ikram etmek ayrı bir şeydir. Allah bunu kiminle yapar? Allah bunu nebileriyle yapmıştır, resulleriyle yapmıştır. Onların varisleriyle yapmıştır. Allah her şeyi bir vesileyle yaratır. Aynı şekilde imanı da, muhabbeti de, Allah'a teslimiyeti de, Allah'ın isimlerini de, el-esmaül husnasını da bir gönülden ikram eder. Kitaptan okunmaz, alınmaz bu. Bilgi olarak öğrenilmez, talim edilir. Onun için mesela bir kardeşimiz geliyor... Birkaç gün içinde bakıyorsun ki muhabbete boğulmuş. Şimdiye kadar niye öyle bir şey olmadı? O kendi üzerinden bunu biliyor. Nereden geldi? Nasıl geldi? Eğer kendisi ara biliyorduysa, asaydı şimdiye kadar, o zaman Allah bunu bir yerden ikram ediyor. Allah bunu evet, insanın üzerinden ikram ediyor. Eğer bir gönülde o yoksa onu nasıl ondan alabilirsin? Yani on tane yoksul insan yan yana gelsin, zenginlikten söz etsin. Onlar zengin olur mu? Olmaz. Onda da yok, onda da yok. Eğer aynı şekilde manevi de böyledir. Manevi fakirlik vardır, manevi zenginlik vardır. En fakir kimdir? En fakir İblis'tir, şeytandır. Maneviyattan mahrum olduğu için, imandan mahrum olduğu için. En zengin kimdir? Peygamberler, Nebiler, Resuller. Onun için sahabe Resulullah Efendimiz'den almıştır. Kıyamete kadar ümmet onun varislerinden bunu almaya devam eder. En kötü haldeyken, bir de bakarız, Allah'a dost olmuş, Allah'a sevgili olmuş. Bir Allah'a döner, bu Allah'ın uğrundan istediği, beklediği şeydir zaten. Tabiri caizse ne olur? Çamura düşmüş, yuvarlanmış, taşlanmış, şeytan onu ayakları altında ezmiş, birden silkelenir, kalkar, ya Rabbi sana döndüm der. Bir çocuk evden kaçsa, birçok yanlış yapsa, sonra eve dönse, ben eve döndüm dese, acaba anası babası onu nasıl karşılar? Ona nasıl sarılır? Onu nasıl beklemişlerdir? Onun için Resul Efendimiz buyurdu. Aleyhissalatu vesselam. Allah kulunun kendisine dönmesinden daha çok hiçbir şeye sevilmemiştir. Evet. Allah dileseydi döndüremez miydi? Döndürürdü. Ama işe yaramaz. Allah kulunun kendi iradesiyle kendisini tercih etmesini istiyor. Allah kendisine bütün kullarına, bütün varlığa, mahlukata kader tayin etmiştir. Takdir yapmıştır yani. Kural koymuştur. Allah kendine de kural koymuş. Benim için de kuralım budur demiştir. Allah rahmeti zatına yazdı. Rahmeti kendime kural olarak koydum dedi. Allah alemlere zulmedici değildir. Allah insana zulmetmez, insana zulmetmesi düşünülemez dedi. İmkansızdır bu dedi. Kendine kural koyuyorlar. Buna beraber peygamberini gönderiyor, kitabını gönderiyor, vahya diyor. Eğer böyle yaparsan kazanırsın, böyle yaparsan kaybedersin. Kural koyduya Allah. Allah mühlet veriyor. Gördük ayet-i kerimede o isyan edenler için eğer söz benden çıkmış olmasaydı on onlara bir mühlet vermiş olmasaydım onları hemen helak ederdi. Allah kendisi kural koyuyor, kendi kuralına kendisi uyuyor. Böyle yaparsan Hazreti insan olursun, böyle yaparsan hayvandan daha aşağı olursun dedi. Orada müdahale etmiyor. Ama yardımını hiçbir şekilde esirgemiyor. Sürekli yardımıyla ona muamele bulunuyor. Onun için Allah şöyle yapsın ya da böyle yapsın deyip senin için nasıl kural koymuşsa ben kedime de koyduğum kurala uyuyorum dedi. Yoksa böyle Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini derecede bırakır dedi. Bu kelime, men yaşa, yaşa kelimesi çift yönlü bir mana taşıyor. Kulum hidayeti dileyince ben de onun hidayetini dileyip onu hidayete erdiririm o derrete kalmayı dileyince evet, ona müdahale etmem ben de oyun derrete bırakırım dedi kuralı koymuş yoksa Allah keyfine göre hareket eder değil dilediğine şöyle yapar dilediğine böyle yapar değil kural koymuş ona kendisi de ben uyuyorum demiş hele kuralsız ilkesiz böyle gelişi güzel muamele etmez Allah kuralı koymuş bütün koyduğu kuralı, bizim için koyduğu kuralı nereden anlayacağız? Allah'ın kitabında. Kural koydu. Çizgi çizdi. Benim kuralım budur dedi. Senin için koyduğum kural, kural budur. Çizgi budur. Böyle yaparsan kazanırsın, böyle yaparsan kaybedersin. Ben de sözümden dönmem. Evet. Eğer ikrama nail olmak istiyorsa, Önce iman etmemiz lazım. Hem Allah'ın celal ismine hem de cemal ismine iman etmemiz lazım. Hiçbir şekilde Rabbimize itiraz etmememiz lazım. Neyi nasıl muamele ederse eylesin bize düşen Rabbim bana ikram etmeyi dilemiş. Ben iman ediyorum ki Rabbim zülcelali ve ikramdır. El Ekrem'dir, Rabbim Kerim'dir, Rabbim Vehhab'dır demesi lazım. Rabbine itiraz edip, eğer kafa tutarsan ne olur? Kafasını kaybeder. Aklını kaybeder. Aklını kullanamaz olur. Sonra kendini doğru yolda zanneder, öldüğünde ne kadar ters bir yolda gittiğini anlar Allah hepimizi gerçek manada isimlerine El Esma'ur kosnasına iman edenlerden eylesin Cemarına iman ettiği gibi ikramına iman ettiği gibi Celaline de iman edenlerden eylesin Celalinin içinde mutlak surette ikramının olduğunu bilenlerden eylesin Bilgisine, ilmine iman edenlerden eylesin. İmanını ahlaka dönüştürenlerden eylesin. Amele dönüştürenlerden eylesin. Allah bizi bize bırakmasın. Allah kendisine karşı saygısızlık edenlerden eylemesin. Kendini müstahini görenlerden, ihtiyaçsız görenlerden eylemesin. Rabbine boynunu büküp aziyetini bilenlerden eylesin. Rabbinin yüceliğini, anlayıp İman edenlerden eylesin Kabul edenlerden eylesin Allah bizi huzura aldığında Bir dost gibi Bir sevgili gibi Huzura aldığı kullarından eylesin Allah hepinizden razı olsun Bir şey sormak isteyen varsa buyursun Okulda süt dağıtıyorlar. Sütten birçok kişi zehirlendi. Bize verip vermememiz konusunda kağıt gönderiyorlar. Bu durumda ne yapmalıyız? Evet, doğrusu aslında süt biraz çabuk bozulan bir üründür. Elbette ki işin içinde kasıt olmaz. Ama çocuklar orada süt içerken eğer bizimki orada süt içmezse çocuk sıkıntı yaşar. Bu durumda aslında yapılması gereken şey nedir? Ya buna müsaade edeceğiz. Çocuk sütü içecek ya da çocuğun çantasına sütü biz koyacağız. Oradakini içme, bunu iç yavrum diyeceğiz. Yoksa çocuk sıkıntı yaşar. Bir an için düşünelim. Çocuklar hep süt içiyor. Bizimki orada biz içmesen demişiz, iş buluyoruz. Bu doğru bir şey değil. Bu güzel bir şey değildir. Bu çocuğun maneviyatına zarar verir. Evet. Eğer çocuk sütü sevmiyorsa, süt yerine başka bir nevi olabilir. Bir şeyi verip öyle gönderelim, eğer vermeyecekse birbirine benzer o sınava tabi tutuluyorum. Bu durumda ne anlamalıyım? Ne anlamamız gerektiğini biraz önce izah etmeye çalıştım. Allah ikram etmeyi diliyor. Güzel yaparsak kazanırız. Hem dünyada hem ahirette kazanırız. Ablamın evine gitmeyeceğine dair yemin ettim. Ama ablam doğum yapacağından Evine gitmek zorundayım. Yeminimi bozman doğru olur mu? Ne yapmalıyım? Evet, yeminini bozman lazım. Bu durumda kefaretini ödemen lazım. Yeminin kefareti on fakiri doyurmaktır. On fakiri doy doyuramıyorsak, bu durumda üç gün oruç tutmanız lazım. İlk işlem birini yapmanız lazım. Yeminimizi bozalım. Yemin ettim bitmiyorum demek doğru değildir. Yaptığımız yanlış yeminin cezasını bu şekilde çekmemiz lazım. Erkek bulunan ortamlarda bir bayan olarak nasıl davranmam gerekiyor? Gerekiyorsa öyle davranmaya çalışıyorum. Mecbur kalmadıkça bu ortamda bulunmuyorum. Ama akrabalarım Eşimin bana güvenmediğinden böyle davrandığımı sanıyor. Bir türlü ikna edemiyorum ne yapmadım. Akrabalarınız Allah'ın hesabını yapmadığı işindir. Önemli olan bize düşen Allah'ın hesabını yapmaktır. Evet. Şeytan mutlaka devreye girer. Bize yanlış yaptırmak için çabasını, garetini sarf eder. Bunu da birileriyle yapar. Bize düşen Allah'ın emrettiğini yapmaktır. Allah'ın sevdiğini yapmaktır. Akrabalar şöyle düşünür, komşuları böyle düşünür diye hesap yapamayız. Önce Allah'ın hesabını yapıyoruz. Allah bunu senin yaptığını seviyor mu? Seviyor. Kim sevmiyorsa o Allah'a ters düşmüştür. O şeytanla beraber olmuştur. Bunu onlara söylemek lazım. Siz Allah'ın sevdiğine ters düşüyorsunuz, Allah'a ters düşüyorsunuz. Sizin bu söylediğinizi ya da bu yaptığınızı şeytan seviyor. Düşünün, bir bakın. Siz kimi sevindirmek istiyorsunuz? Allah'ım mı şeytanım mı? Kime dost olmak istiyorsunuz? Kimin sevgisini kazanmak istiyorsunuz? Eğer ben müminim diyorsan Allah'ın sevgisini demem lazım. Allah'ın rızasını demem lazım. Evet, onun için Allah'ın emrinin olduğu yerde Kula söz düşmez. Kula söz hakkı tanınmaz. Tanınırsa ne olur? O bizim Rabbimiz olmuş olur. Çünkü onu Rabbimizin önüne almış oluruz. Rabbimizin önüne almak demek bir gün sözünü, Allah'ın sözünü önüne almak demektir. Bu Allah'a şirktir. Bu onları ilah edinmektir. Evet. Başka bir şey sormak isteyen var mı? Celal ismini Allah ben Ceralım demedi, ben Celal ismini sahibiyim dedim. İkram mi dedi efendim. Evet. Kahar sıfatı de buna dahil midir yoksa? Evet. Ceral sıfatı gibi midir yoksa? O ondan farklı mıdır efendim? O ondan farklıdır. İsim farklı olduğu için farklıydır ama birbirine o kadar çok benziyor benziyor ki neredeyse aynı gibidir. Evet. Ceralında ikram vardır ama qahrında ikram yoktur. Qahrında mahrumiyet vardır. Niye qahardır? Vahidul Qahardır buyurdu. Bugün mülk kıyametini Kıyamet günü soruyor. Vahid ve Kahar olan Allah'ındır dedi. Yani biri benim sıfatlarıma sahip çıkar bu ben böyleyim derse, bu bana aittir derse, onu affetmem dedi. Onu kahrederim dedi. Nasıl kahrediyor? Onu döverek mi? Diyor. O ismi ondan alarak. Mesela biri dese ki, ben azizim dese, ben şerefliyim dese. Bu şerefi maldan aldığını, mevkiden aldığını zannedip öyle inanırsa, Oysa ki ne burada ayet kerimede? Bütün izzet, kim izzet arıyorsa bilsin ki bütün izzet Allah'a aittir. Bütün şeref Allah'a aittir. Allah onun malını oradan alır, elinden, mevkisini elinden alır, onu şerefsiz yapar. Kahar ismi tecelli ediyor orada. Bu aynı zamanda Allah'ın rahmetinin içinden tecelli etti yalnız. Eğer iş ahirete kalırsa işte asıl kahar o zamandır. O gün kahardır. Burada kahri tecelli etse bile rahmetinin içinden tecelli etmiş, ahirette kahar ismi tecelli ederse o saf kahurdur, kahreder çünkü. Burada rahmettir. O anlar ki şeref malda değilmiş, mevkide değilmiş. Bir de bakıyor ki dosari etrafından dağılmış, kendisine kıymet değer verenler aslında ona değil, malına ya da mevkisine kıymet değer veriyormuş. Rütbesine kıymet değer veriyormuş, buraya anlar. Onun hiçbir şey olmadığını anlar. Sonuçta Allah onun gönlüne vahyeder senin Rabbin benim der. Sen şerefi benden alıyorsun. Yoksa neye sahip olursan ya da neye sahip olduğunu zannedersen et ya sen onu bırakır gidersin ya da o seni bırakır. Yani sonuçta şerefsiz kalırsın. Ama şerefini Allah'tan alırsan, kıymetini, değerini Allah'tan alırsan o ebedidir. Allah'tan olmayan hiçbir şey karıcı değildir. Onu kaybederiz yani. Hatta Allah'tan başka her şeyi kaybederiz. Hiç kimsenin hiçbir şeyi yoktur. Bakı olan Allah'tır. Kaybetmeyeceğimiz tek, tek biri vardır. O da Allah. Gerisini mutlaka kaybediyoruz. Bu eşimiz için de geçerlidir. Çocuğumuz için de geçerlidir. Bu malımız içinde, mevkimiz içinde geçerlidir. Anamız, babamız içine geçerlidir. Çünkü kıyamet günü Allah bizi huzura aldığında ya da ölürken huzura aldığında ayet-i kerime de öyle buyurdu. Öldüğünüzde sizi huzura alırız. Sizi ilk yarattığımız gibi tek başına huzurumuza gelirsin dedi. Tek başına. Hiç, ne bir şey var yanında ne de biri vardır yanında. Tek başına Allah'ın huzuruna geliyorsun. İlk yaratıldığın gibi. Hiçbir şeyin olmadan gidiyorsun huzura. Eğer sen özürüne vardığın Rabbinin rızasını, sevgisini kazanmadınsa, ne, neyin var? Hiçbir şey. Kaybetmişsin. Hazreti insan olmayı kaybettin sen. Neyi kazanmışsın? Ama sen Rabbinin rızasını kazandınsa, Hazreti insan olmayı kazandınsa, Allah'ın sevgisini, seni yaratan Rabbinin sevgisini kazandınsa kazanamadığın ne vardır? Yine hiçbir şey. Evet. Allah hepimizi, hızasını, sevgisini kazandığı kullarından eylesin. Bizi huzurundan mahşub eylemesin. Bizi ahirette kıyamet günü mahşif eylemesin. Bizi dünyada mahşif eylemesin. Allah hakkınızdan razı olsun.